872, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ümmü Seleme validemizle evlenmesi, evet, Ümmü Seleme validemiz şöyle anlatıyor, İddetim tamamlandıktan sonra Ebu Bekir Sıddik beni istedi, ancak onunla evlenmek istemedim, daha sonra Hazreti Peygamber bir aracı göndererek beni kendilerine istettiler, gelen kişiye, Hazreti Peygamber'e söyle ki ben kıskanç ve çok çocuğu olan bir kadınımdır, üstelik velilerimden de hiç kimse burada yoktur, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber o aracıya şöyle dedi, Ümmü Seleme'ye söyle ki ben onun kıskançlığını gidermesi için Allah'a yalvaracağım, Allah da bunu giderecektir, çocuklarının nafakasını da ben kendi üzerime alıyorum, velilerinden hiçbirisinin olmayışına gelince burada olsalar da olmasalar da onlardan hiçbirisi bu işe karşı çıkmayacaktır, Hazreti Peygamber'den gelen bu sözleri işittiğimde oğlum Ömer'e, beni Hazreti Peygamber'le evlendir, dedim, böylece o bizleri evlendirdi.